Yeni ders silsilesine, yeni ders serisine başlayacağız. İşleyeceğimiz bir kitap. O kitabın adı da İmam Berbehari'nin Hicri 300'lerde yaşamış Selefte olan İmam Berbehari'nin Selefin akidesini, ehli hadisin, hadis ehlinin akidesini toparladı. Çapı, yani boyutu küçük ama kapsamı hacim büyük olan Risalesi var. O da usulü sünne, sünnetin esasları bunu yazmış. Yani geçmiş ulema sünne diye isimlendirdiği bütün kitaplarda neyi irade etmişler? Akideyi kastetmişler. Yani akideye dair bir şey yazacaklar zaman onun Sünne diye koymuşlar. Mesela başka neyin örneği var bunlar? İmam Hallan. İmam Ahmet'in talebelerinden Hallan'ında ne var? Es-sünneti var. İmam Ahmet'in oğlu Abdullah'ın es-sünneti var. Doğru mu? Başka? İmam Ahmet bin Hanber'in sünnesi var. Bunların hepsi neyle alakalı kitaplar? Akide ile ala alakalı kitaplar. Geçmiş ulema akideyi anlatırken o kitaplara ne isimlenmişler? Sünne ismini vermişler. Aynı şekilde ehli i sünnetin muteber kaynaklarından başka bir tanesi de ne? Lala kainin şerhi akidatu ehl-i sünne vel cema kitabıdır. Dört çiftlik. Geçmişte, geçmiş ulemanın söylediği sözler, verdiği fetvaların hepsi bu kitaplarda nedir? mevcuttur. Şimdi neden peki sünne kitaplarını yazılar? Niye adı sünne? Çünkü İslam öyle bir din ki bize Resulullah'la gelmiş. Öyle değil mi? Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam bu dini aldığı bir yer vardı. O da neler? Allah subhanallah bu vahiyi gönderdi. Peki Allah nasıl gönderdi vahiyi? Cebrail aleyhisselamla gönderdi. Şimdi neden ben bu kurguyu yapıyorum? Şundan dolayı. İlim, hocasız, İlim bir öğretici olmadan talep edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan Kur'an'ı başından sonuna kadar Cibril'le talim ediyordu. Her Kur'anı, her Ramazan Kur'an'ı başından sonuna kadar talim ediyordu. Soruyordu Allah burada neyi irade etti? Allah burada neyi kastetti? Allah burada hangi hükmü beyan etti? Peygamber Cebrail aleyhisselam'a soruyor. Niye? Ona öğreten Cebrail'e vahyeden kim? Allah subhanehu ve teala. Cebrail peki kimi öğretti? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. O kime öğretti? Sahabeye, kendi talebesine. Onlar kimi öğretti? Onlar da kendi talebeleri olan tabiine, onlar da etbaat tabiine. Yani birbirlerine ne yaptılar bunu öğrettiler. Ne zaman ki ilim ehlinden uzaklaştı, ehliyet kayboldu, emanet de kayboldu. Kıyametin alameti, emaneti kaybolmasıdır. Bakın hadislerin hepsi birbiriyle paraleldir. Kıyamete doğru ehliyet de kaybolacaktır. Emanet de kaybolacaktır. İlim de kaybolacaktır. Neden? Ehlimden alınmadığı işimdir. O yüzden geçmiş ulema, cahillerin türemesi, zındıkların bu dine girip bu dini tarif etme çabaları gerçekleşince, ortaya çıkınca dediler ki biz bizden sonraki nesillere akidelerini koruyacakları eserler bırakmak zorundayız. Dedi. Çünkü din Nesilden nesile aktarımdır. Elimizdeki Kur'an, her sahabeden iki tanesinin şahitliğiyle yazılmış ayetlerin toplanmış halidir Kur'an. Nesilden nesile gelmiştir. Kur'an ne zaman cem toplandı? Ebu Bekir'in hilafetinde ama bir tane mushaf. var mı? Osman zamanında artık tam bir kamil mushaf haline getirildi, toplandı. Bir kitap haline getirildi Osman radıyallahu anhu zamanında. O da valilerde vardı. Birer tane daha sonra çoğaltılınca birer tane valilere gönderildi. E o dönemde yaşayan milyonlarca insan nereden dini öğreniyordu? Ağızdan nakil yapılar. Nakil. Yani nakil bizim dinimizin aslıdır. Burada zaten biz mutezile ile akılcı ekollerle birbirimizden ayrılıyoruz. Çünkü onlar akılla ölçtükleri için sahih nakilleri ne yaptılar? Reddettiler. E biz demiyoruz ki her nakil doğrudur, her nakil sahihsiz. Nakillerin içinde tasavvufçuların bu dine yaptığı ihsanet gibi bir dünya uydurma hadisler de var, doğru. Ama ne yapacağız biz bunları? Temizleyeceğiz. Nasıl ki bir patates çuvalından üç tane çürük çıktı diye bütün çuvalı çöpe atmıyorsak, nasıl ki o çürükleri temizleyip sağlamlarını kullanıyorsak, bizim de naklin içinden çürük olanları atıp, sağlam olanları alarak da ne yapmamız lazım? O sağlamlarla amel etmemiz, hayatımıza geçirmemiz lazım. O yüzden biz bu kitabı seçtik ki biz bu kitabı seçtik ki ehli sünnetin, selefin, sahabenin ve tabinin akidesi açık, net bir şekilde ortaya çıksın. Müminlerin yoluyla, fakirlerin yolu birbirinden ayrılsın. Ve şeyhe Allah rahmet etsin. Berbehari Madde madde tek tek hepsini yapmış? Zikretmiş. 130 küsur madde var. Allah'ın izniyle hepsini tek tek işleyeceğiz. O maddeler halinde yazmış ama bunların çok büyük bir tavsili var. Biz tavsiliyle beraber, şerhiyle beraber Allah'ın inayetiyle, Allah'ın yardımıyla inşallah öğrenmeye talim etmeye çalışacağız. Rabbim beni ve sizi bunda bu talimde iflaslı kılsın. Bizi ve bunu dinleyenleri, herkesi faydalanırsın. Şeyh'in ilk getirdiği madde, ilk bir diye başlık attığı ve zikrettiği şey, sözler şunlar Elhamdülillahi lezi hedane lil islam Bizi İslam'a hidayet eden Allah'a hamd olsun diyor. Hamd övgü demek Allah'a hamd ediyor Allah'ı övüyor. Neden? Zaten Allah'ın kitabı da böyle başlıyor. Elhamdülillahi rabbil alemin Değil mi? Fatiha açılış demek. Kur'an'ın ilk ayeti neyle başlıyor? Elhamdülillahi rabbil alemin çünkü o ayetleri yerli yerine koyduran kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şunu şuraya koyun, bunu buraya koyun. O da vahiy ile yapıyor bunu. Kafasından yapmıyor ya. Şunu şuraya koyun, bunu buraya koyun. Öyle değil mi? Allah kitabına neyle başladı? Allah'ı övmekle başladı. Demek ki Müslüman her ameline, her işine, her duasında başladığı zaman önce başına koyacak Allah'a hamdi koyacak. Mesela sorduk ya az önce, nasılsın? Elhamdülillah kötüyüm. Yani kötü ama başında ne var? Hamd var. Çünkü bu bizim Rabbimizin bize öğrettiği şey. Celle ve Aleyh. Bize öğrettiği ve usul edep gösterdiği şey. Allah bizi edeplendiriyor, terbiyelendiriyor Rabbimiz. O yüzden Rabb bize eğitim veriyor. Demek ki her işimize neyle başlıyoruz? Allah'a hamd etmekle. Aleyhimize de olsa, sıkıntılar da olsa Allah'a hamd etmekle başlıyoruz ve menn 'aleyna Allah bize İslam'la minnet etmiştir diyor. Allah bize İslam'la minnet etmiştir. Hucurat suresinin son ayetlerinde Allah diyor ki onlar iman ettikleri için sana minnet ediyorlar. Kullem tu'minu. Kullem ta'manu deki ve la temnu. Siz minnet etmeyin Allah'a kalkıp minnette bulunmayın yani. Allah bilakis size minnet eder İslam verdiği için. Nasıl anlıyoruz biz bu ayeti? Neden şeyh burada Allah bize bununla minnet etti diyor? Yani bu bizde bir güzellik olduğundan, bizim görüntümüzün güzel olmasından, tipimizin hoş olmasından, dilimizin iyi laf yapmasından, efendime söyleyeyim, malımızın olmasından başka sebeplerden değil. Bize bu minneti veren, bize bu nimeti veren Allahu Teala. O bize minnet ediyor. Kalkıp, Ya Rabbi biz iman ettik. İşte bize şunu da ver, bunu da ver. Haşa bu uslu, Yahudilerin usluğudur. Yani. O yüzden Allah diyor, Allah'a minnet etmeyin. Allah size ne yapar? Minnet eder. Nasıl? Yani Allah bize İslam nimetini vermiş, karşılığını isteyecek bizden. Neyle kullukla, neyle itaatle, neyle ona teslim olmakla, boyun eğmekle. Doğru mu? Evet. İşte Allah'ın bize minneti bu şekildedir. Allah bize emreder. Bize de düşen o emre itaat edip tabi olmaktır. وَأَخْرَجْنَا ف۪ي خَيْرِ اُمَّ Şeyh sözlerine devam ediyor. Ve Allah diyor bizi hayırlı ümmetin içinde çıkardı diyor. Allah bizi hayırlı ümmetin içerisinde çıkardı. Neden böyle söylüyor? Bakın her biri bir ayet. Sözler ama aslı ki Allah'ın kitabından bir ayete dayanıyor. Bu hangisi? Alinna suresindeki ayet. Kuntum. <gülüyor> Hayır, ümmet unukrjetlilnat, tamuron bilmaroufi ve tanhoun anilmunkar. Siz insanlar içerisinden çıkarılmış, hayırlı bir ümmetsiniz. Allah Muhammed sallallahu sallam ümmetine, sahabesine ne diyor? Siz hayırlı bir ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten ne yaparsınız? Nehiyedersiniz. O yüzden o Allah hamdolsun ki dedi, ne yaptı o Allah bizi hayırlı ümmetin içerisinde çıkardı. Yani Allah bizi Musa'nın ümmetinden de kılabilirdi. İsa'nın ümmetinden de kılabilirdi. Ama Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olmak bir ayrıcalıktır. Allah kalplerin özünü bilendir. Allah subhanahu aleyhi ve sellem kimi hangi asırda göründürüleceğine karar veren Allah'tır. Biz hiçbirimiz seçmedik bu asırda dünyaya gelmek. Belki bize sorulsaydı Bedir'de olmak isterdik değil mi? Belki değil hepimiz isterdik. Ama Allah kalplerin özünü bildiği için Allah kalplerde ne kadar hayır olduğunu bildiği için Allah kendi dilediği şekilde sonsuz hikmetiyle belki Bedir'de e, bulunanlardan daha hayırlı olamaz insan ama sahabenin içerisinden var olan kim, bazı kimselerden daha hayırlıları sonradan gelmiş olabilir. Öyle değil mi? Resulullah sallallahu sellem ne diyordu Ebu Davut'la başkalarına rivayet ettiği hadiste? Ben diyor e, kimi özledim? Kardeşlerimi özledim. Ya Resulallah ben, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Ne dedi Resulallah? Hasan? Siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip bana beni görmeden iman edecek olanlar dedi. Resulallah aleyhissalatü vesselam kendinden sonra gelecek bir insanları kardeşi olarak isimlendirdi. Ve o zaman sordu. Sahabe taçkip etti peygamberin böyle etmesine. Ve peygamber sallallahu ne dedi? Sizden dedi ki Öyle bir gün gelecek ki o kardeşlerimden amel edenler ne yapacaklar? 40 misli yanlış hatırlamıyorsam bir rivayet dedi yetmiş misli ecir alacaklar. O zaman ne dedi sahabe? Bizden birinin mi? Onlardan birinin yaptığını mı bu kadar misli? Dedi ki sizden birinin yaptığı amelin bu kadar misli. Çünkü mislinde rivayet edilen hadiste olduğu gibi sahibi hadiste Resulullah Sallallahu Aleyhi imanı muhafaza edecek kişi elinde kor ateşi tutacak gibidir diyor Resulullah Öyle bir gün gelecek kıyamete yakın insanlar eline kor, ateş tutuyor gibi olacak iman sahibi. O gün insan mümin akşamlayıp kafir sabahlayacak. Mümin sabahlayıp kafir akşamlayacak. Az bir dünyalık karşılığında ahiretini satacak. Bugün insanların az bir dünyalık karşısında ahiretlerini Hı. satmaları gibi. İman etmeyen karıları yüzünden iman e, dinlerini satmaları. Malları gidecekleri korkusundan dinlerini satmaları, işsizlik korkusundan tahtta asker olmak, para almak şekliyle kendi ahiretlerini satmak gibi vesaire vesaire vesaire. Diplomasız kalacak diye çocuk puta secde ettirmek gibi vesaire. Yarın nasıl ekmek yiyecek? Bu gibi korkulara kapularakten ne yapmak? Allah'ın nimetine, nankörlük etmesine. İşte o yüzden az bir dünyalıktan. Ötürü ahiretin satacak kelimesinin ihtiva ettiği şeyler bunlar. İnsanlar az bir dünya pahasına batıl olduklarını bildikleri şeyleri, batıl olduklarını bilmelerine rağmen ne yapıyorlar bazıları? İşliyorlar. Evet ne dedi? Bizi en hayırlı ümmetin içerisinde çıkartan Allah'a hamdolsun. فَنَثْأَلُهُ تَوْفِقٍ Tevfiki başarıyı Allah'tan isteriz, dileriz dedi. Neden? Neden? Lutalesen ne dedi? Vametufiiki illa Rabbul Alemin. Benim başarım sadece alemlerin Rabbi Allah içindir. Başarı kimdendir? Sadece Allah sana vaat Başaran adamın güzel olmasından, başaran adamın imanından değil. Öyle olsa olsaydı Lutalesen başaramadı. Zahirde baktığınız zaman. Bir gemiden başka kimse ona tabi olmadı, öyle mi? Hangimiz ondan daha takvalı olabilir haşa? Hangimiz ondan daha güzel dini tebliğ edebilir? Hiçbirimiz. Hangimizin sözü ve ameli onunki kadar tutabilir? Hiçbirimiz. Allah ona tevfik verdi mi? Vermedi. Çoklarının ayağının kaydığı nokta da burasıdır. Çokluklara aldanıp da haktan yüz çevirmeleridir. Öyle değil mi? Kaç kişisiniz? Kaç kişiyse kaç kişiyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği Mustafa müttefekun aleyh olan takriş ettikleri hadiste kıyamet günü ümmetler bana arz edin diyor. Ümmetler, topluluklar bana arz edin Öyle peygamber geldi ki yanında bir rahat var, grup, 10 kişiden az bir grup var. Bazı peygamberler gördüm ki yanlarında 2-3 kişi var. Bazı peygamberler gördüm yanlarında bir kişi var. Öyle peygamber gördüm ki yanında kimse yok. Ümmetinden kimse ona tabi olmamış. Kavminden kimse ona tabi olmamış, Bir tek kendisi kurtulmuş. E tevfik Allah'tan. Bak Allah vermemiş. Bugün de Allah yeryüzünde şeriatın kaim olmasını takdir etmiyorsa gerek bizim ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı gerekse bizi Allah'ın imtihan etmesi sebebiyle vesilesiyle öyle mi? Tevfik Allah'tan. İstediğimiz kadar güzel anlatalım. İstediğimiz kadar güzel yaşayalım. İstediğimiz kadar sözümüz, amelimiz birbirini tutsun. Allah tevfik vermeden, Allah başarı vermeden biz başaramayız. Öyleyse gece gündüz Allah'tan yalvarıp istemek. O yüzden Peygamber Sasa Mekke'yi fethettiği gün devesinin sırtında, atının sırtında kafası önde girdi Mekke'ye. Normalde Mekke'den kovulmuş, öldürülmeye çalışılmış Yanındaki arkadaşlarının mallarını el konmuş. Rezil bir şekilde çıkartılmış dünyalık gözle baktığında Haşa o hiçbir zaman rezil olmaz, izzetlidir. İslam izzetlik, izzet getirir insana. Peygamber bize İslam'ı öğreten kişi. Ama dünyalık baktığı zaman kafirlerin gözüyle rezil gibi algılayabilirler bunu. Ney? Nasıl çıkmış? Zorla çıkarılmış. Meskiye geliyor arkasında binlerce kişilik bir orduyla geliyor. Savaşmadan alıyor Mekke'yi ama kafası yukarıda değil Peygamberin aleyhissalatü Bize bir edep öğretiyor Peygamber sallallahu Çünkü tevfiki o başarıyı veren, Mekke'yi o kadar orduyla savaşmadan kazanmasını takdir eden kim? Alemlerin Rabbi Allah. Peygamber tamam çalıştı da Allah vermeseydi ne yapacaktı? Bir şey yapabilir miydi? Yapamazdı. O yüzden mutalessen ve me tevfiki illa Rabbul Alemin diyor. Benim başarım nedir? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın bana başarı vermesi Ve devam etti sözlerine. Neyde Allah'tan tevfik istiyoruz? Neyde başarı talep ediyoruz? Lime yuhibbi ve yargâh. Sevip razı olduğu şeylerde. Allah bizi ne yapsın? Sevip ve razı olduğu şeylerde başarılı kılsın. Allah salih amelleri işleyenleri Sever. Salih amel işlemlerini kendine yaklaştırır. Allah'tan burada neyi temenni ediyor? Salih ameller işlemekte başarı nasip etmesini. Çünkü bizim eğer azalarımız amel ediyorsa Allah Subhanahu ve teala'nın azalarımıza ameli kolaylaştırmasıyladır. Eğer bugün bizim kalbimiz hakkı istiyorsa Allah Subhanahu ve teala'nın kalbimize hakkı kolaylaştırmasındandır. Ne diyor sonra? Vel hırdu mimma yukrahu ve Kızdığı ve kerih gördüğü şeylerden de Allah bizi korusun diyor. Allah'tan onu talep ediyor. Kızdığı ve razı olmadığı, kerih gördüğü şeylerden Allah Subhanahu bizi uzak tutmasını dileriz. Bu birinci yazdığı şeydi bu noktada. İkinci madde olarak şunu söylüyor. Eyy alem, iy bil ki ennel islamu huves sünne. İslam sünnettir diyor. İşte bizim diğer bütün bidat taifelerden, diğer bütün muhaliflerimizden ayrıldığımız nokta sünnete bakış açımızdır. Çünkü sünnet bizim için Vahyin diğer parçasıdır. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِلْهُوَ اِلَّا وَحْيُّ الْيُوْحَى O nefsinden heva ve hevesinden konuşmaz. Ancak neyle konuşur? Vahiy ile konuşur diyor Allah subhanahu teala. Gene Allah Subhanahu ve Teala ve mâ âtâkumur rasûlu fehuzûhu Resul size neyi verdiyse onu ne yapın alın ve mâ nehakum anhu fetenebûhu hu nereden ne, ne, nehy ederse ondan da ne yapın sakının fetenibûhu ondan da uzaklaşın. Öyle değil mi? Allah sakınmayı peygamberin emretti yasakladığından sakınmayı Peygamberin emrettiği şeyi yapmayı bize emretti Allah. Yani peygamberin emrettiği şeyler de neydir? Teala'nın emirleridir. Şimdi mutezili akımlar, harici akımlar hep ne yapmışlardır her zaman? Sünnetin karşısında olmuşlardır. Hakimin Müslü'nüzekin ne yaptığı rivayette? İbn Ali radıyallahu anh i̇bn Abbas'ı haricilerle konuşmaya gönderdiğinde der ki, onlarla sünnetle mücadele çünkü onlar sünnetin cahilidir de. Zaten bidata satmalarının, zaten o batıl Fikirlere sapmalarının sebebi nedir? Sünnet cahillik verilir. Mutezile, hariciler, mürciye, cehmiye, bütün bid'at taifelerin ortak özelliği nedir? Sünnetten, Resulullah'ın sünnetinden cahil olmalıdır. Aleyhisselatü Vessel. O yüzden dedi ki, اَنَّ İslam هُوَا Sünnet. İslam sünneti ta kendisidir. Sünnet olmadan bu din. Doğru manasıyla peygamberin getirdiği şekliyle sadece Kur'an okumakla anlaşılmak. Çünkü şeytanımız var. Şeytanımız bize ne yapıyor? Vahy ediyor. Şimdi insan beyni öyle bir varlıktır ki ne verilirse ancak o kadarını anlar, algılar. Öyle değil mi? Allah'ın sıfatlarına iman ediyoruz ama hakikatlerini bizim akıllarımız kavrayamıyor. Öyle değil mi? Yani çünkü öyle sıfatlar var ki akılla işin içinden çıkılmaz. O yüzden mutezileler ne yaptılar? Akılcı oldukları için neyi reddettiler? Allah'ın sıfatlarını nefret ettiler. Cehmiler bunu yaptılar. İnsan aklı aldığı kadarını algılayabildiği için düşünün ki 20 sene tağutun okulunda okumuş 20 sene tağutun öğrettiği şirk nedir? Tağutun öğrettiği tevhid nedir? Tahut'un öğrettiği İslam nedir? Ancak onun öğrettiği kadarıyla anlayabilir insan. Öyle değil mi? Şirk deyince ne öğretmiş senin beynine? Bir putun önüne bu beni yarattı, bu bana rızık verdi deyip secde etmek diye öğretmiş şirk. O yüzden sen Kur'an'da o Allah'a ortak koşanları okuduğun zaman beyninde ne uyanıyor hemen? <gülüyor> bir putun yarattığını, bir putun rızık verdiğini hayal ederekten onun önünde ona inanarak da secde eden bir adam hemen aklına geliyor. Hiç, hiç düşünmüyorsun ki kendi teşriği Allah'tan başkasına vermekle aslında bir put edinmişsin. Veya duayı Allah'tan başkasına yapmakla bir put edinmişsin. Onun farkında değil. Niye? Çünkü beyinler vahyin suyuyla yıkanmamış ki. Beyinler küfrün suyuyla bu yaşa kadar yıkanmış. O yüzden Kur'an okuyunca insan ne yapamıyor hemen? Verilmek istenen mesajları anlamıyor. El-Am suresi 85. ayette olduğu gibi ne demişti? Allah subhanahu ve teala <gülüyor> Onlar ki iman ettiler. iman ettikten sonra imanlarına zulüm karıştırmadılar. Onlar hidayet üzeredir. Onlar ne yapmıştır? Felaha ermiştir kurtulmuştur. Sahabe bu ayet inince Bukhari'nin yaptığı rivayette İbn-i Mesud'dan geliyor. Ne zaman ki bu ayet indi sahabeye ağır geldi bu ayet diyor. Dediler ki, ey günahı lem yazlam nefsehu ya Rasulallah. Hangimiz nefsine zulmetmez ey Allah'ın Resulü. Çünkü zulüm neydik Allah'ın kitabında? Günah zulüm olarak isimlendirildi öyle değil mi? Kim? Adem ile ne dedi, Rabbena velemne entusana. Meyveden yince Rabbimiz biz nefsimize zulmettik dediler. E sahabe de zannetti ki iman ettikten sonra imanına günah karıştırmayanlar var ya onlar kurtulmuştur. E dediler hangimiz günah işlemiyor ki ya Nevi Nebi de, ne dedi? Elem tasmanu kavle lokman Lokman'ın sözünü sizi işitmediniz mi? Ne demişti? İnne şirkele zulmün azim. Ya düneyyeler tuşruk billah olacağızın Allah ortak koşma. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Yani Allah'ın ayette irade ettiği zulüm hangisi? Şirk manasında olan zulüm. Yoksa günah manasında kullanılan zulüm değil. E şimdi bu sünnet olmasa, bak peygamberin talebesi olan aleyhissalatü vesselam sahabe dahi anlayamamışlar ayetten neyi irade ettiğini. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sünneti bir insan bir kenarı çıkardığı zaman ayetleri şeytanın istediği şekilde anlar. Bugün çıkan elli bin tane akılın geldiği sonuç Ortaya çıkar. Neden? Çünkü bu, bu akımların çıkmasının sebebi Kur'an'ı her eline alanın anladığı şekilde itikat etmesidir. Herkes alıyor. Herkesin şeytan ona ne vahiy ediyorsa öyle anlıyor. Zekeriye biraz da sorsan cariyeler İslam hukukunda işte göğüs bölgelerini açabildikleri için kadının örtü gibi bir zorunluluğu zaten yoktur. Tamam, İslam'da bir cariye hukuku var da sen anladığın gibi değil yani. Bir de hür kadınların hukuku da böyle değil. Ama adam yapmış anlamak istediği bir şey var. Ortada doğru binat var ama ondan batır bir sonuç çıkartıyor. Yaşan nuriler şunlar bunlar. Bugünkü o diyanetin başındaki o kefereler başkaları. Hepsi yani. Sadece onlar da değil. Kendilerine göre Allah rızası için ortaya çıkmış. Cemai hareketler bugün içinde yaşadığımız ülkede var olan. Tevhid ehli olduklarını iddia eder küfrü inkar ettiklerini iddia eden insanlar dahi 3-5 tane ayet okuyan 3-5 insan etrafına toplayıp ders bir cemaat kurmuş, imam olmuş, Kur'an'ı okumuş ve o Kur'an'dan çıkardığı hükümlerle insanlara ne yapıyor? İtikat veriyor. Akide veriyor, inanç veriyor. Acaba Allah onun anlattığı şeyleri mi irade etmişti? Yoksa o şeytanının ona vahyettiği şeyleri mi anladı da insanlara, iblaz etti? O yüzden burada şeyh dedi ki İslam sünnettir. O yüzden İslam'ı anlamak isteyen sünneti önce tanımak zorundadır. O yüzden ehli sünnet adı bu yüzden verilmiştir. Sünnetin ehli denmiştir. Sünnetin ehli denmiştir ki onlar sünneti bilirler. O taifet Mansur'a kurtulmuş olan, yardımla desteklenmiş olan Taifet. Ve sünnetu hiyel İslam. Tam şimdi tersini söylüyor. İslam sünnettir, sünnet de İslam'dır. Yani ikisi aynı şeydir demeye getiriyor. İslam sünnettir, sünnet de İslam'dır. وَلَا يَقُمْ اَهَدَهُمَ bi بِاَخَرْ Biri olmadan diğeri yerine getirilemez diyor. Yani İslam olmadan sünnet yerine getirilmez, sünnet olmadan İslam yerine getirilmez. İkisinin arasındaki alaka hiçbir şekilde kesilemez. Bidat taifeler bu alakayı kesmeye çalıştılar. فَمِنَا <السُنَّة> sünne. Şimdi oraya giriyoruz. Peki sünnetin bu, bu kadar bahsettiğimiz sünnet ne? Feminet sünnet. Sünnetten gelen bir şey var. Lüzumul cemaat. Cemaatin gerekliliği diyor. Cemaat. Toplu olmak. Bir arada olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Filmizi ve başkaların rivayet ettiği hadise i̇şte, yadullahime al cemaat. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Allah cemaate rahmetini indirir. Allah cemaate mazeretini indirir Allah o topluluğa bereket verir. Çünkü şeytan tıpkı Türklerin ata sözlerinde olduğu gibi sürüden ayrılanı kurdun kapması gibi insanı kapar, helaka sürükler, cehennemin çukuruna, esfel-i safilenine, aşağıların aşağısına indirir. Neden? Cemaatten uzak olduğu için. Ben bir hata işlesen biliyorum ki yanımda bir kardeşim beni uyaracak. Bu kardeşim bir hata işese yanında biliyor ki ötekisi onu uyaracak. Belki tek kalsa Allah korkusu bir anlık gafletle kalbinden çıkacak. O günaha dalacak. Ama yanındaki Müslüman onu ne yapıyor? Sakındırıyor. O yüzden sünnetin ilk gerekliliği cemaat olmaktır. Sahabe de bu ümmetin en büyük cemaatidir. İnç ve en büyük bir arada bulunan Müslüman cemaati sahabedir. Ne dedi? Cemaatin gerekliliğidir. وَمَنْ ve رغ... غَيْرِ cemaat. Cemaatten yüz çeviren, vafarekaha ondan ayrılan fakat hala rifkatul islam'ı min unuqueh. Cemaatten ayrılan boynundan İslam'ın ipini çıkarmıştır diyor Allahu ekber. Hadistir bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Her kim cemaatten ayrılırsa boynundan İslam'ın ipini çıkarmıştır diyor. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed ve başkalarının rivayet ettiği hadiste Amerikum bi khamsin Allahu Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. Es-sem'u ve İşitmek, itaat etmek. El-cihadu hicra Cihad etmek ve hicret etmek. Ve'l-cema'. Cemaat olmak. Bakın bu hadiste zikrettiği beş şeyden bir tanesi zaten cemaat üzerinde konuştuğumuz mesele. Peki diğer dört mesele ne? Cihad, hicret, işitmek ve itaat etmek. Peki cemaat olmadan bu dördü yer gerçekleştirilebilir mi? Hiçbiri gerçekleştirilmez. Bir emir olacak, emredecek, işitilecek. O emre itaat edilecek. O emir hicreti emredecek, itaat edilecek. Cihadı emredecek, itaat edilecek. İslam ümmeti cemaati kaybettikleri için bugün parçalandılar. Bugünkü hale geldiler. Şeriat devleti yıkıldı. Müslümanların gücü yok oldu, parçalandılar. Neden? Cemaati terk ettikleri için. Peki ne demişti? Kim cemaatten ayrılırsa boynundan İslam'ın ipini çıkarmıştır. Vakanen baalen mudillen. Sapmıştır ve saptırılmıştır bu adam. Sapmıştır böyle bir insan. Peki ama hangi cemaat 50 bin tane cemaat. Böyle bir cemaat mi? İçinde şirki barındıran bir cemaat mi? İçinde küfrü barındıran bir cemaat mi? İbnü Mesut radıyallahu anhü'den rivayet edilen, sunan sahiplerinin rivayet ettiği bir söz var. İlerfesedetil <gülüyor> <gülüyor> cemaat, cemaat fesada uğradığı zaman, sana düşen cemaatin ifsad olmadan önceki haline tabi olmaktır diyor. <gülüyor> fehine din entel cemaat. İşte o gün sen tek başına cemaatsindir diyor İbn-i Mesut. Kayyum icmayı tanımlıyor Rahimahullah. Diyor ki icma tek kişi de olsa Kur'an ve sünnete isabet eden alimdir diyor. Cemaat de hak üzere olan cemaattir. Yoksa bir topluluk var içinde küfür var aman cemaati koruyacağız. Şer'i naslar bunu gösteriyor. Küfür toplumun içinde oturuyorsun. O küfür toplumuyla İslam hukukuna giriyorsun. Muamelede bulunuyorsun. Olmaz. Bu gelen nasların hepsi hak olan cemaatten bahsediyor. İçinde müşrikleri barındırmayan, içinde şirki ve küfür barındırmayan cemaati bize gösteriyor. Gene Nuaym, nu, Nuaym İbni ve başkalarının rivayet ettiği bir şey var. Ve Beyhak ve diğerlerinin rivayet ettiği bir hadis var. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'ya soruluyor. Muaz bin Cebel diyor ki hak kimden gelirse gelsin alın. Kafirden bile olsa. Diyorlar ki ya Muaz nereden bileceğiz kafir hakkı söylüyor. Dedi ki Muaz hakkın yanında nur vardır onu göreceksin. Kafir de olsa fasık da olsa günahkar da olsa hakkı söyleyenin söylediği hak bellidir. Allah mümine ne vermiştir? Basiret vermiştir, nur vermiştir. Mümin o nurla bakar. Neyin hak, neyin batıl olduğunu bununla ayırır. İşte cemaat de bazen Allah'ın imtihanı gereği bir topluluk Allah'ı razı etmek için bir yola çıkarlar. Önce tevhit üzere edirler, Allah onları imtihan eder. İçi, içinden batıla sapanlar çıkar. İşte o anda Hakka sarılıp cemaati terk edenler, vahyin nuruyla nurlanan Allah'ın basiret verdiği insanlardır. Yoksa ekseri insanlara fitnesi de cemaat olmuştur. Cemaati emrettiği için küfre, cemaati emrettiği için şirke bakmışlar Demek ki bu sünnette, sünnetin gerekliliğinden olan cemaatin manası nedir? O cemaat Kur'an ve sünnete mutabık olan Kur'an ve sünnetin emirlerine göre hareket eden bir topluluktur. O cemaat öyle bir cemaattir, öyle bir topluluktur ki erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla ıslah olmuşlardır ve ıslah etmeye çalışırlar. Allah subhanahu mescid-i ile alakalı ayetlerde ne diyor? Takva mescidinden bahsederken orada temizlenmeyi isteyen erkekler vardır diyor Allah. Temizlenmeyi isteyen insanlar vardır. İnsan temizlenmek isterse Allah onu temizler. Ama insan içinde olduğu batıldan razıysa, o batıldan kurtulmak istemiyorsa, Allah da onu o haliyle terk eder, o haliyle baş başa bırakır. Bu ikinci zikrettiği esas. Üçüncüsü, وَالْاَسَاسُ الَّذ۪ي بَيْنَنَا بَيَّنَّا عَلَيْهِ cemaat Bizim cemaat olarak bahsettiğimiz şeyde, beyan ettiğimiz şeydeki esas şudur diyor. Kendisi açıklıyor. Hum <gülüyor> Ashabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahimahullahu ecma'in. Allah hepsine rahmet etsin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabıdır onlar. Yani cemaatten kaffettiğimiz diyor. Sünnetin gerekliliği cemaattir dedi az önce. O cemaatten kasıt peygamberin ashabıdır. Çünkü hak üzere birleşen sayfaya cemaat onlardır. Ve hum ehli sünneti vel cema'i. İşte o sahabe nedir? Onlar ki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 ve şunun kutbetu hadde ne diyordu? Ve iyyakum muhtesatul umur fe inna kulli bid'ati dalale ve kulli dalalatin fi'nardır diyordu Resulullah (s.a.v.). Sizi sonradan da çıkarılan bidatlardan sakındırırım. Çünkü her bidat nedir? Sahibini her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da dedi ateştedir, cehennemdedir. Yani bidat öyle bir şeydir ki öyle bir pisliktir ki öyle bir musibettir ki insan ondan kolay kolay kurtul edemez. Nice muhlis, nice ihlaslı insanlar başta bidatlara satmıştırlar. Sonra ihlasla çabalarına rağmen Allah muhafaza o bidattan kurtulamamışlardır. Neden? Bidat öyle bir musibettir, öyle bir beladır. Ne demektir bidat? İslam'ın aslında var olmayan, sonradan insanların çıkardığı şeylerdir. Neden mutezileye, neden haricilere, neden mürciyelere, cehmiyelere, ehl sünnet bidat taifeler demiş? Çünkü onlar peygamberin sahabetini söylemediklerini söylemişler. Peygamberin sahabesinin Aleyhisselam Radiyallahu Anhu konuşmadığını konuşmuşlar. Bu yüzden bidatçı demişler onlara. Mesela mutezilin imamı olan Vâsil İbn Ata Hasan el talebesi bir gün ne yapıyor? Soruyor. Adam biri soruyor Hasan el büyük günah işleyen nerededir diyor. Hasan el biraz sukut ediyor i̇bn Ata oradan atlıyor. Diyor ki o diyor, beynen menzileti. İki menzili arasındadır. Cennetle cehennem arasında. Dünyada kafirdir. Ahirette de Allah diler onu cehenneme koyar. Dilerse cennete koyar dedi. Bak bir bidat attı ortaya. Bir bidat çıkardı. İtikatta akidere. Öyle mi? Şimdi Oradan ümmet başka başka fırkalara bölündü. Hariciler çıktı dediler sonra büyük güne işleyen kafirdir. Ahirette de cehennemde denediler. İki menzili arasında da değinilir. Bak, mutezile ahiret hükmünde sustular. Dünya hükmünde kafir dediler. Hariciler ahiret hükmünde de susmadılar. Dünyada da ahirette de kafir dediler. Bir bidat başka bir bidatı getirdi. Sonra bakıyorsun mürciyeye kalp iman dediler. Kalp de tasdiktir. Onlar ne yaptılar? Ameli bir kenara attılar. Halbuki İslam amel dinindir. Onların bu bidatından sonra cehmiye çıktı. Ne dediler? İman dediler. Allah'ı bilmek dediler. Bak bir bidat bir daha getirdi beraberinde. İnsanlar saptılar. Fırkalara ayrıldılar. Neden? O yüzden Resulullah diyor her bidat sapıklıktır ve her sapıklık nerededir? Ateştedir. Sebebi budur. Bir bidat çıkar ondan sonra ayıklamaya kırk akıllı kalkar da onu ayıklayamazlar. İbn-i Kaym şeytanın insana hazırladığı tuzakları anlatırken diyor ki Rahimehullah Şeytan insanı önce büyük şirki, büyük küfrü işlemeye çağırır diyor. Onu yapmazsa bidatlara çağırır. Neden diyor büyük günahtan önce bidatları zikrettik? Çünkü büyük günah işleyen adam günah işlediğini kabul eder ve tövbe eder. Adam içki içse ki ben içki içiyorum Allah beni affetsin. Haramdır biliyorum ama içiyorum. Adam zina hafifte ki zine haramdır biliyorum ama yapıyorum Allah'a hafiftesin. Ama siz rabıta gibi bir şirki işleyen, bir bidatı işleyen, demokrasi gibi bir bidata bulaşan adama desen ki bunların ikisinin de İslam'da aslı yok. Adam kalkar der ki nereden çıkardı. Adam onunla Allah'a yaklaştığını rabıtayla işte demokrasiyle mücadele etmekle cihad ettiğini vesaire vesaire kendine göre bazı mazeretler getirip Allah'a yaklaştığını zannediyor. Böylece Allah'a ulaşabileceğini, Allah subhanahu teala'nın katında dereceler kazanacağına inanıyor. Halbuki o bidat ne? Onu Allah'tan uzaklaştıran bir şey, onu helaka sürükleyen bir şey. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bütün bidatlar delalettir ve hepsi nerededir? Ateştedir. Kal, Ömer İbnül Hattab, radıyallahu anhu. Ömer İbnül Hattab dedi ki diyor, La اَذْرَ لِيَحَدْ fi دَلَالِهِ hiç kimsenin sapıklığında diyor özrü yoktur diyor. Ömer İbn-i Hapsab'ın sözünü naklediyor berbehali. Rekabehe hasabehe kazandığı ve daldığı girdiği bidatında kimsenin ne yoktur? Özrü yoktur. Hedyun vela fi hedyun terekehu hasabehu dalaluhu tapıklığını kazandığı ve terk ettiği hidayeti bu kazandığı şeyden dolayı, bu elde ettiği şeyden dolayı kimsenin özrü yoktur. Fakat bu yünetil umur çünkü işlerin hepsini ne olmuştur? Beyan edilmiştir. Ve sebetetil hüccet sabit olmuştur. Bakın ortada bir bidat var. Onda hüccet ikanı olmadan adam kafir olmaz. Böyle saçmalıklar var. Ömer radıyallahu anh nasıl sözlerinde bu meseleden bahsettiğine bakın. Bütçe sabit olmuştur. Kimsenin sapıklığında özrü yoktur diyor. Vanikta'l <gülüyor> Özür ne olmuştur. Kesilmiştir. Ve zalika enne sünnete ve'l cemaate kat ahkama emru'd dinin kulluhu. İşte bu yüzden sünnet ehli ve cemaat ehli nedir? Din'in işlerinde en hakim olan, onları en doğru bilen insanlardır. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ Ve insanlara bunu açıklayanlardır. فَعَلَ النَّاسِ الْاِتْتِبَعِ İnsanlara düşerse bu hakikate tabi olmaktır. Sahabenin, ehli sünnetin ortaya koyduğu bu hakikate, hidayete ne yapmaktır? Tabi olmaktır. Sözün devamı var. Mesela uzuyor. Tafsilatı da var. Ben hemen geçmek istemiyorum. Çünkü her kelimenin üzerinde uzun uzadıya durmak lazım. Burada inşallah kalalım haftaya devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah nasip ederse tabii ki. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versin. Sözlerimizin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanımdan da. Voa haydawanen elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik ve şad ve la ilahe illa ente. Estağfuruku ve töbüleke.